Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz Sanat ve Sanatçılar başlıklı programımıza Hoşgeldiniz Biliyorsunuz bu programımız Edebiyattan müziğe Danstan tiyatroya Uzanan Operaya uzanan bir program Ve bu programımızda bu sözün ettiğim sanat alanlarının e, alanında ürünler vermiş, emek harcamış, e, ünlenmiş sanatçılarla konuk ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Sayın Yüksel Pazarkaya, şairimiz, yazarımız. Yüksel abi hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, şeyden başlayalım isterseniz abi. E, şimdi e, e, Rainer, Rainer Maria Lilke'den 9 e, e, kitap çevirdiniz şiirlerini. Evet, Dokuzuncusu da e, şu an dönümde duruyor yeni çıkmış olanları. E, bir de öykü kitaplarınız var. Şimdi bu, bunların tümü Cem Yayın evinden yayınlandı. Çok evet. da ilgi gördü. E, e, Yol Dolayları adlı şiir kitabınızda da e, 2006 Yunus Nadi şiir ödülünü kazanmıştınız. E, öykü kitaplarınız da ilginç. Yani ben ilk defa böyle bir biçime tanık oluyorum. Çok da ilgimi çekti doğrusu. Güz öyküleri, kış öyküleri, bahar öyküleri ve nihayet şimdi yeni yayınlanmış olan yaz öyküleri. Bunları zannediyorum genel başlığı takvim öyküleri. Genel başlığı takvim öyküleri. Takvim öyküleri aslında batıda özellikle Alman edebiyatında geçmiş yüzyıllarda uygulanmış bir türün edebi tür olarak gerçekleştirilmiş şekli ama bizde ilk defa ben yapıyorum. Bunlar matbaanın bulunuşundan sonra Rönesans'ın bir sonucu olarak ortaya çıkan takvimlerde okuma alışkanlığı olmayan insanların okuma alışkanlığı da kazanmaları ve yazılı metinlerle ilişkilerinin sağlanması doğrultusunda yazılmış küçük küçük Anekdotlar, öyküler, fıkralar, masallar, e, hikayeler şeklindeydi. Fakat bunlar 18. yüzyıldan sonra, aydınlanmadan sonra özellikle 19. yüzyılda evet. tanınmış Alman yazarları tarafından takvimden bağımsız olarak geliştirilen kalender geçişti dedikleri evet. takvim öyküleri edebiyat alt türüne dönüşmüştür. Bertolt Brecht'in çok ünlü Baykan'ın hikayeleri o takvim öykülerinin e, edebiyattaki en bilinen örneklerinden biridir. Ben takvim öykülerini yılın her günü için kısa bir öykü, kısa bir anlatı, kısa bir anı, kısa bir gözlem şeklinde yazdım. Hı hı. Belirttiğiniz gibi belirttiğin gibi 4 kitapta Güz öyküleri, kış öyküleri, bahar öyküleri, yaz öyküleri Gerçekten. şeklinde dört kitapta topladım. Yılın her gününe bir anlatı, bir öykü orada tekabül ediyor. Ee, bu, bu toplum, to, topluluklar içinde bir oyun şeklinde de okunabilen bir kitap olsun istedim. Aile içinde bir araya gelinebilir, dostlar bir araya gelebilirler, sanki niyet çekmiş gibi evet, doğum günü ya da ne bileyim ilk aşık olduğu gün ya da düğün günü herhangi bir gün hayatındaki insanların önemli bir gün söylenerek o gün açılıp o gün neler yazıyor okunabilir ve onun üzerinde de yorumlarda da bulunabilir. Çok gerçekten çok ilginç, hakikatten çok ilginç. Yani özellikle o niye çeker gibi evet. e, cümlemiz çok hoşuma gitti evet. doğrusu. Hakikaten böyle bir böyle bir sevinç bağışlıyor. Şimdi önümde e, sevgili dinleyicilerimiz Sayın Yüksel Pazar yaz öyküler var. Yeni çıktı, henüz Cem Yeni'nin evinden bunu söylemiş olalım. Şimdi tabii yaz öyküler olduğu için haliyle Hazirandan başlıyor. Bir, bir de e, her bölümün her bölümün başında o, e, o ayın takvimi var. Şimdi Haziran 1'den 30'a kadar günler. Şimdi biri işaretlemiş ilk sayfada, bir üzeri çizilmiş. Yani zaten e, birinci öykü, annesinin öyküsü örneğin. E, hatta bir paragraf okuyayım paylaşmak için sizinle. Arınıyor anılar, araya zaman girince, uzakta kalınca. Arınıyor anlar bir sis perdesi ardında, ince bir tülbentten süzülürce. Artık orada taş ve diken yoktur, her yer yumuşacıktır. Aslında yer de yoktur, zamansızlık mekansızlıktır anılar diye ilk paragrafı size sundum ee, ve e, tabii ki yaz boyu yaz boyu her gün için bir öykü her gün için bir öykü peki şeyi sorayım yüksel abi örneğin Haziran ayından başlıyor yaz öyküler evet şimdi e, Haziran'a özgü öykü yani e, arka planda bir Haziran ö, özgü Haziran ne bileyim işte yaz başlangıcıdır böyle bir motiften mi yoksa sıra sıra giden serbest Mevsimlerle yaşanmışlıklar birbirinin içine giriyor. Yaşanmışlıkların dekoru olarak, hı hı. yaşanmışlıkların fonu olarak mevsimler tabii orada gündeme geliyor. Tatil mevsimidir yaz mevsimi örneğin. Evet. Tatillerle ilgili e, öyküler vardır belli günlerde. O tatillerde insanlar yıldan yıla buluşurlar birbirleriyle. Evet. O buluşmalarla ilgili öyküler vardır. Tatillerde geziler yapılır O gezilerde yaşanmışlıklarla ilgili öyküler vardır Yani mevsimler öykülerin içine siniyor, işliyor Evet, çok güzel, çok güzel abi Şeye, Sevgili dinleyicilerimiz, demin de söz ettim en son çıkan e, Yüksel e, Pazarkaya e, şairimiz, yazarımızın çevirdiği Rilkeler, Rilke'nin dokuzuncu kitabı yine Cem Yayın evinden çıktı. İmgeler kitabı kitabın adı, İmgeler kitabı. Yani bu e, şimdiye kadar 9 kitap Rilke'den e, Yüksel abi çevirmiş oldu. Evet. Şimdi e, bu, bu Rilke ile ilk ilk Çeviriler anlamında ilk tanışıklık çeviri, sizin yani çeviriniz anlamında ilk tanışıklık ne zaman gerçekleşti acaba Yüksel Şimdi Rilke'nin düz yazılarını Kamuran Şipal dostumuzun çevirisiyle evet. mükemmel çevirisiyle Cem Yayınevi çıkarıyordu. Cem Yayınevi Rilke konusunda bir adım daha atmak istedi bundan yıllar önce 5-6 yıl önce e, şiirlerini de Baştan sona bütün şiirlerini de Türkçe'ye çevirip kazandırıp Müthiş. yayınlamak istedi. Müthiş bir olay. Ee, Şipal dostumuz ben düz yazıları yapıyorum, şiir çevirisini yapamayacağım dedi. Dolayısıyla iş bana düştü. Ee, Cem yayınlarının isteği üzerine, olmuş. Cem yayınları sahibi Ali Uğur Bey'in isteği üzerine <Gülüyor> ve Rilke'nin kendi yaşamında çıkardığı Kitaplarını çıkardığı sıraya göre ilk kitabından başlayarak sonuna doğru ilerleye ilerleye ben de çevirmeye başladım. 5-6 yıl içinde şimdi 9. Do kitaba dokuzuncu. geldik. Önümüzde 3-4 kitap daha var ilkenin kendisinin çıkardığı. O 3-4 kitap aslında en tanınmış kitapları. Orfeus'a Soneler, Duino, Duino Ağıtları, hmm. e, Requiem gibi 3 kitap. Bundan sonra imgeler kitabından sonra e, gelen kitabın adı onda e, Noye gidişti yani Yeni Şiirler adıyla çıkarmıştı. Biz de Yeni Şiirler adıyla inşallah önümüzdeki yıl onu çıkaracağız. Ama isterseniz bu imgeler kitabından hı hı. Das Buch der Bilder Almanca aslı ilk şiiri bir sunalım dinleyicilerimize. Çok, çok mutlu oluruz. Şiirin adı Giriş Kim olursan ol, akşam dışarı çık İçerde her şeyi bildiğin odandan En son durur senin evin uzağa açık Ol kim olursan Tükenmiş ejikten pek kurtulamayan yorgun gözlerinle Kaldırıyorsun kara bir ağacı yavaştan Ve koyuyorsun göğün önüne ince tek ve dünyayı yaptın ve o büyük ve susup olgunlaşan bir söz gibidir ve anlamını kavrasın istencin hele bir salı verir gözlerin onu sevecen. Ne kadar derinlikli, ne kadar yani hakikaten e, inci taneleri gibi sözcükler ve çeviride e, elinize e, sağlık emeklerinize sağlık. Teşekkür abi. ederim. Hakikaten inanılmaz bir güzel çeviriler. Buna Türkiye, Türk okuyucusunun ihtiyacı vardı. ve Çok mutlu bir olay bizim için doğrusu. Çok Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Yüksel Pazarkaya uzun yıllar Almanya Köln Radyosu'nda görev yaptı. Sonra ayrılıp şu anda da Gökçeada'da üzüm bağlarıyla uğraşıyor kendisi. Kaç şişe şarap alıyorsunuz yılda abi? Ee, bağla uğraşmak... Bağı sevmek ve bağa bir çocuk gibi bakmakla mümkün oluyor. Evet. Bir çocuk gibi baktığınız zaman yüzlerce şişe şarap alabiliyorsunuz. Yalnız evimizin bahçesindeki üzüm kütüklerinden ama doğru dürüst bakmadığınız zaman o küfleniyor evet. ya da külleniyor, iyi ürün vermiyor. Bu yıl pek iyi bakamadım. Onun için herhalde 20-30 şişede kalacağız. <gülüyor> Önümüzdeki sene inşallah 200'e çıkar abi. Evet. Şimdi bu Almanya'dan biraz, e, Almanya'daki çalışmalarınızdan biraz söz etmek e, istiyorum abi. Şimdi e, demin de söyledim sevgili dinleyicilerimiz. VDR Köln Radyosu'nda uzun yıllar görev yaptı Yüksel abi. Ve e, Almanya deyince tabii e, benim bir e, edebiyatçı olarak... Bir okur olarak e, e, e, hep e, bir vefa duygusu içimde uyandıran, bu duyguyu tazeleyen bir de Yüksel abinin e, edebiyatımızın insanlarından çok konukları olmuştur. Kendi evleri gibi orada üretmişlerdir. Dostlukların olağanüstü paylaşımı söz konusudur. Şimdi buralara gel gelmek istiyoruz. E, VDR'de e, kör Radyosu'dan e, başlayalım isterseniz sonra Beyşeh Necati sizdeki konukluğuna sonra rahmetli Demirtaş Ceyhun'un evet. konukluğuna bir kitap da yazdınız onun için evet. ondan söz edebilirsiniz. Evet. isterseniz. Körn Radyosu 1 Kasım 1964 yılında Almanya'ya çalışmak için gelmiş olan Türklere Türk işçilerine yönelik günlük Türkçe yayınlar yapmaya başladı. Bu yıl 1 Kasım'da 45. yılını kutladı. 45 yıl boyunca onlara hem Türkiye ile bağlantı köprü sağladı. Hem de Almanya'da yol yordam gösterdi. Evet. Biraz da yayın süresince günde 40-45 dakikaydı. Daha sonra biraz arttı. Ee, i̇yi bir vakit geçirmelerini akşam üzeri sağladı. Köln Radyosu'nun yayınları özel televizyonlar, uydu üzerinden yayın yapmaya başlayıncaya kadar Almanya'daki Türklerin tek haber kaynağı olduğu için akıl almaz bir dinlenilirlik oranına sahipti. %52'si Almanya'daki Türklerin her gün dinliyorlardı. %90'ın üzerinde de arada bir dinliyorlardı. Ee, özel televizyonların uydu üzerinden yayınları başlayınca bu oranlar tabii e, düşsel oranlar olduğu için geriledi ama yine de Almanya'da yol yordam gösteren yasaları, ne bileyim Almanya'daki davranış e, biçimlerinin e, doğrularını, uyum yollarını gösteren yayınlar, doğrudan doğruya Almanya'daki yaşamı ilgilendiren yayınlar burada yapılıyor. Ben buraya yayınların başladığı ilk aylarda önce Stuttgart bölgesinden Muhabir olarak yayın yapmaya başladım. Hmm. Arkasından edebi yayınlar yapmaya başladım. Benim 1977 yılında derinlik yayınlarında çıkan ilk öykü kitabım olan Oturma İzni'nin Öyküleri o radyo için yayınlanmış, yazılmış ve yayınlanmıştır orada. Hmm. Ee, ve büyük ilgi de görmüştü o zaman o yayınlar. Daha sonra... Ee, önceleri bu Türkçe yayınların başında kamusal bir radyo kurumu, yani Almanya'nın TRT'si diyebiliriz orada. Ee, başında Alman arkadaşlar yönetmendi. Ee, ilk Türk yönetmen ben oldum 1986 başından itibaren. Emekli oluncaya kadar da o yönetmenliğim orada sürdü. Ee, bu yayınlar hala devam ediyor. Arada bir tartışılıyor. Acaba gerekli mi Türkçe yayınlar diye... Almanlar tarafından hı hı. ama e, 3 milyona yakın Türk'ün yaşadığı Almanya'da Türkçe Almanca'dan sonra gelen ikinci güçlü ana dil olduğu için ana dilde bir insan hakkı olduğu için evet. onların sürdürülmesi çabasını e, biz de veriyoruz gösteriyoruz orada emekli olmama rağmen zaman zaman benden de geçen gün tekrar Almanya'da yayın yapan Hürriyet gazetesi telefonla bir şey aldı. E, yorum aldı Hı -hı. bu tartışmalar konusunda. Çok güzel. Gelelim e, konuklarımıza. Evet lütfen. Bizim evimiz Almanya'daki Türk Edebiyatı'nın Mekke'si oldu. Evet. Ta 60'lı yıllardan itibaren. 72 yazında belirttiğin gibi senin de sevgili Behçet Necatigil 3-4 ay bizimle birlikte yaşadı orada. Evet. Almanya'ya davetli gelmişti. Fakat tanırsın bilirsin çok duyarlıklı ve çok içine kapanık bir şairimiz. Evet. Büyük bir şairimiz. Otellerde ya da Alman aileleri yanında kiralanacak bir odada kalmayı göze alamadı. Bizim yanımızda kalma önerisini mecburen kabul etti. <gülüyor> ne kadar güzel olmuş. Evet. Ee, o, onun dışında... Yaşar Kemaller geldiler gittiler, Aziz Nesinler geldiler gittiler, rahmetli Nevzat Üstünler evet. eşiyle gelip gittiler, ee, Burhan Arpatlar gelip gittiler, Nezih Meriçler gelip gittiler, evet, evet. Ee, Tahsin Saraçlar gelip gittiler. Demirtaş Ceyhun 12 Eylül döneminde yazarlar sendikası ikinci başkanı olarak, birinci başkan Aziz Nesin'di, Aziz ikinci başkanı olarak... Aziz Nesin yurt dışında olduğu için gözaltına alındıktan ve birkaç ay sonra bırakıldıktan sonra e, kalktı bize geldi. Elinde tesadüfen geçerli bir pasaportu varmış. Ondan yararlanıp evet. o iptal olmadan kalktı bize geldi. 1981 Şubat'ında ve epeyce bir süre. Bizimle birlikte kaldı fakat o kadar yurdunu seven o kadar yurduna bağlı bir arkadaş ki evet. zaten kitaplarından da biliyoruz evet. çok yakında 29 Temmuz'da ma maalesef beklenmedik bir şekilde yitirdik kendisini evet. ama anısı ve eserleri hiçbir zaman yitmeyecek bizimle birlikte yaşayacak çok uzun kalamadı bütün önemli teklifler aldı uzun kalabilmesi için orada çalışması için, orada gazete çıkarması için örnek olarak Türkçe gazete çıkarması için teklifler aldı. Fakat o burada eşinin ve kızının yanına dönmek için, yurduna dönmek için, evet. Türkçenin konuşulduğu toplumuna, halkına dönmek için can atıyordu. Her şeyi göze alarak kısa bir süre sonra tekrar döndü. Evet. Bizde aşağı yukarı yani Beş yıl, altı yıl belki en son olarak biliyorsunuz perşembe toplantılarımız vardır evet. bizim edebiyatçılarımız, evet. sanatçılarımız. Siz de İstanbul'da olduğunuz zaman her zaman katılırsınız, şeref verirsiniz. Demirtaş Abi orada biz bütün 17-18 kişi, dostları, kardeşleri derdik yani Demir post Demirtaş Abi'nin derdik. O baş köşede her zaman evet. durur ve hakikaten de bütün tartışmaları çok derinlikli biçimde yönetir, evet. düşünceleri söylerdi. Ve birikim almış, biriktirmiş olarak eve dönerdik biz evet, akşamlar. Çok çalışkan bir arkadaş, çok araştıran, çok okuyan, çok sorgulayan, evet. irdeleyen bir arkadaş olduğu için bir de başpost dediğiniz davetli olarak gittiği şeyde Gürcistan'da bir tamada geleneğinin olduğunu yaşamış oradan. Bu tür me dost meclislerinde bir başkan olurmuş. Adı tamada Hı. ve o söz verilmiş herkese. Ve ama herkese söz verilmiş. Söz almak mecburiyeti yok. Alsanız da almasanız da söz veriyor. Meclis Konuşmak mecburiyeti var bir yerde. Değil güzel. Evet. O tamadalık geleneğini döndükten sonra epey benimsedi Demirtaş Ceyhun. Evet, e, sevgili dinleyicilerimiz e, şunu da hemen hatırlatayım. E, mutlaka bileniniz vardır ama bile, bilmeyenler için. E, e, e, sayın Yüksel Pazarkaya'nın yazdığı... Kar ...Kara Bıyıklıların Aksakalı Demirtaş Çeyhun kitabı da... ...bir e, monografyadır. 2004 yılında yayınlanmıştır. O Cem, Cem Yayınları'nda. Cem Yayın Evinden yayınlanmıştır. Yani böylece... E, ...güz öyküleri, kış öyküleri, bahar öyküleri, yaz öyküleri... ...sanatçımızın öykü kitapları... ...Yol Dolayları, Yunus Nadi şiir Ödülü 2007... Demin söylediğim Demirtat monografiyası monografyası ve dokuz e, kitap e, e, Rainer Maria Elirke'den çeviri. E, hepsi tümü de Cem Yayın yayınlanmıştır. Bilgilerinize sunuyorum. Şimdi e, Yunus Nadi Şiir Ödülü'nden söz edelim. Evet. E, e, gerçekten çok yankı uyandıran bir şiir kitabı oldu yol dolayları. Bu da Cem Yayın Evi'nden demin söylemiştik sevgili evet. dinleyiciler. Ee, orada söz eder misiniz abi Evet benim 1969 yılında ilk yayınladığım e, do, bir ki dolayları, Umut dolayları diye bir kitabım vardır hı hı. o ilk adım oldu Ondan sonra bu dolayları e, dizisi şeklinde kitaplar oluşmaya başladı Sen dolayları hı hı. E, sene ...olan sevgiyi ifade eden... Hı hı. ...ama aynı zamanda toplumla ilişkileri de ifade eden şiirler vardı. 1983'te e, Yasko yayınlarında çıktı. Ondan sonra Dost Dolayları... ...80'li yılların sonunda, 88'de yanılmıyorsam... ...Yunanistan Şiirleri alt başlığıyla... Hı hı. ...Yunanistan'da geçirdiğim bir yazın ürünleri olarak... ...Cem Yayınları'nda yine çıktı. Ondan sonra e, Yol Dolayları'na geldi... Yol, yaşamımızda çok önemli bir kavram. Evet. Yalnız e, yürüyerek kat ettiğimiz mesafeler değil yol. E, taşıtlarla kat ettiğimiz mesafeler değil yol. Bir insanın beyninden diğer insanın beynine, bir insanın gönlünden diğer insanın gönlüne. Gönüller arası yollar vardır, yeah, yeah. kafalar arası yollar vardır yeah. ve daha çeşitli yollar vardır. Bu yol dolayları kitabında da e, yine bir ölçüde aşk şiirleri olarak da görmek mümkün. Ama yol çerçevesinde kat edilen yollar, zihinsel olarak kat edilen yollar, Hı -hı. gönülsel olarak kat edilen yollar bir de e, gönülsel olarak kat edilen yollarla e, mesafelerin bağdaşması sen, senle ben arasındaki mesafeler mesela bir e, örnek vermek istersen kısa bir örnek Lütfen. oradan şöyle bir şiir yola ne beni getiren yoldan bana ne sen yoksan o yolun sonunda, Her şey bir vesile, Seni sevmeye, Sana koşan benden, Sonundaki senden, Yola ne? Yollar biter mi, Sana gelmeye? Sen yoksan, Yol niye? Yel yoldur, Bulut yol, Aklım uçan kuşa kanat olur, Sevgine ermeye. Ben sende yitende, o yoldan bana ne? Harika. Kaleminize sağlık. Evet. Böyle e, yol izli çerçevesinde ama asıl önemli olan, asıl izlek, gerideki izlek, derindeki izlek, insanlar arasındaki ilişki, sevgi ilişkileri çerçevesinde şiirlerden oluşuyor. 1986 yılında yayınlandı. Ve benim haberim yokken bir dostum, Hikmet Altın Kaynak dostum, Cem yayınlarına giderek bunu Yunus Nadi Armanı'na gönderelim diyor. Bu kadar güzel Dolayısıyla olmuş. benim için de büyük bir sürpriz çok oldu. Orada yani. jürdeki çok değerli arkadaşlar, edebiyatçı, eleştirmen, şair arkadaşların oy birliğiyle 1900, e, 2007, 2007 Yunus Nadi şiir ödülünü buna vermeleri ee, çok mutlu oldum ben de tabi Çok güzel Peki okuyucularımıza bir şiir daha lütfeder misiniz? Yüksel yol Allah. Dolaylarından hı hı. Behçet Nicatigil'e adadığım bir şiir Behçet Nicatigil Dolayları onun Bir bölümüdür Yol Dolaylarından Akşamın saltanatı Tasalluttur saltanatı akşamın Keder vermez onun kadar başka hiçbir şey Sığınak arıyorsun Korunmasız. Çıkış yolu arıyorsun, yok bir açık. Akşama benziyor güz günü, Alplerin kuşattığı bu kentte, Cam göbüğü akışkan bir buzul, Kenti değil seni ikiye bölen nehir. Olmamışsan serserisi bir kentin, Akmamışsa içinden bir nehir, Gibi kalabalık, keder, Orada doğmuş, Orda ölmüşsün ne eder? Dünya açık, kapamak istiyorsun. Dünya bağlı, çözmek istiyorsun. Bir kent serserisinin değişleri. Oturmuş kaldırıma çalı süpürgesi sakalı, zımbasız ikiye katlı kitabı. Dünyanın uyumu ederi gönlünden ne koparsa. Olmamışsan serserisi bu dünyanın bakmamışsa içinden bir nehir gibi uyumu dünyanın, bu dünyadan geçmişsin ne eder? Dünya dönüşüm, biçimi deniyorsun. Boynunda tasallutu, akşama benzeyen bir güz gününün. Çok teşekkür ederiz Sayın Yüksel Pazarkaya. Estağfurullah. Ee, bir ricamız daha var ee, Yüksel abi sizi bulmuşken. Ee, bu bizim için çok sevindirici bir olay. Sen dolaylarından da bir şiir sunalım mı dinleyicilerimize? Severek, sen dolaylarından şu satırları okumak istiyorum. Çekti iskemlesini akşam imbatla kapı önüne kalktı sulanan kızgın taştan göçtü yalım kuş öte güne kediler göründü köşede kızlar kirpik taktı sokağı. Yoğurtçunun kırçıl şakağı, Sesiyle göründü ötede. Zembili boyundan büyük, Alaca akşam ağır bir yük, Çünkü hüznün özgül ağırlığı, Biner omza beli bükük. Çekti iskemlesini akşam, imbatlı kızlar yaren diye, Bu suların faslı biraz hüzzam, Biraz yatkın iç geçirmeye. Çekti anılar beni sana, Çekti anılar imbatına, Çekti anılar sana sana. Gece kanatıyor tüm yaraları, Çentik dolu mapus duvarları, Karanlıkta görülmez kara haber, Var demek gecenin de yararları. Yabanda çentikler göğe çekilir, Yıldızsız gökte yıldız kaydı denir, Özlem denizinde boğulur sürgün, Bulut tarlasına umut ekilir. Ne sayacak uz, ne çentecek duvar, Ne çoban kaldı, ne güdecek var. Diren yine de, yine savaş ve sev, Sev karanlığı dağıtacak kadar, Bölünmez sanma son zerreyi, Başı sonu olmayan evren gibi, Bölsün durmadan ayrılık çentiyi, Son zerremle severim devran gibi gecem tutuştu sevdana sevdana yanık kuş uçtu sevdana sevdana bu can karıştı sevdana sevdana Çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyicilerimiz bir sanat ve sanatçılar programı ile beraber olduk. Bu haftaki konuğumuz şairimiz yazarımız Sayın Yüksel Pazarkaya idi. Yüksel abi çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Çok sağ olun. Şeref duyduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için dinleyicilerime saygılar, sevgiler sunuyorum. Efendim hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.